Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Yarından itibaren başlayacak bir festivalden bahsedeceğiz şu dakika itibariyle. Kadıköy Terminal sahnesinde önümüzdeki dört gün boyunca yani bu haftanın sonuna kadar bir doğaçlama tiyatro festivali var. İstanbul İnfo'nun dördüncüsünü gerçekleştirdiği uluslararası bir festival bu Koray Tarhan bizlerle beraber şu anda daha doğrusu telefon attığımızda. Merhaba Koray Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz ve kolaylıklar. Dileyelim en başta daha. Evet 13-16 Mayıs dedik. Şimdi bu senenin bir sloganı var. Ona başlayalım istiyorum ben. Doğaçlama evet. paylaşır Aynen. demişsiniz. Evet, Biraz açabilir misiniz dinleyicilerimiz için? Ee, biz Doğaçlama Festivalimizin bu dördüncüsü her yıl ayrısı sloganlarla yola çıktık. İkincisi Doğaçlama Umut verirdik. İlk başlangıçta. Evet 15 gün gibi kısa bir sürede <gülüyor> organize etmiştik onu yine 5 <gülüyor> ülkenin katılımıyla. Evet. Sonra ikinci yıl Doğaçlama birleştirir dedik. Doğaçlama özgürlüğü geçen sene ve bu sene de Doğaçlama paylaşır diyoruz. Çünkü biz Doğaçlama'nın sahne üzerinde Doğaçlama sanatının birbirini tanımayan, belki de birbirini hiç görmemiş insanların bir araya gelerek anında anlamlı bütünler oluşturması. Bunu yaparken de hikaye seyircinde Ortak etmesi, farklı disiplinlerden, sanat alanları, izinlerden e, gelen insanları. Dolayısıyla bir takım prensipler üzerinde anlaşmak gerekiyor. Hani daha önceki sloganlarımız ve e, bu yılki sloganımız bu açıdan paylaşır. Elimizde ne varsa e, sanatçı arkadaşlarımızla tahmini, tahmini paylaştığımız, o üretim sürecini paylaştığımız insanlarla e, bunu paylaşmamız gerekiyor. Bunu açık olmaya, başkalarının paylaşımlarını açık olmaya ilgili e, <gülüyor> prensibi kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla biz başlama sanatında her sene bir transibin altını çizerek evet. e, hem de e, gündemimize hem de yaşadığımız dünyaya ve ülkeye e, festival aracılığıyla da ufak bir e, mesajımızda yollamak istiyoruz bu evet. evet umut verir, özgürleştirir, birleştirir ve en nihayetinde paylaşır diyorsunuz evet, doğru. E, doğaçlama için. Bunun aslında yani tiyatro disiplini içinde doğaçlamanın e, nasıl diyeyim ne kadar elzem olduğuna dair hani bu dair de bir mesaj içerdiğini de düşünüyorum aslında. Bunu da sormak isterim size ama bu konuda çok da ileri gitmeden önce e, genel bilgileri vermek istiyorum. Önümüzde kimetinde dünyanın ve Türkiye'nin pek çok şehrinden e, sanatçıların evet. burada olacağı yazıyor. Hatta yedi ülke siz içindesiniz. Evet. Biraz daha belki ayrıntılandırarak kimlerin e, aynı sahneyi paylaşacağını anlatabilirsiniz bize. Tabii ki ee... İsrail'den, Lama isimli bir topluluğumuz var. İsveç'ten konutlarımız, Belçika'dan, Siyatıla, Amerika'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve Türkiye'den doğaçlama oyuncularımız var. Hı hı. E, ayrıca da yani biz yedi ülke e, diye söyledik doğaçlama sanatçıları ama bunun e, şeyinde de bu e, organizasyon devam ederken şimdi İran'dan ve Romanya'dan müzisyenler de e, gösterilerinin öncesinde ve cumartesi akşamki e, müzik, müzikal doğaçlılığı gösterilmiş. Dolayısıyla aslında e, Sonlanan e, <gülüyor> sahne seyrina göre dokuz ülkeye çıktık. Evet. E, başlama sahne sahne seyirinde başlama fiyat seyri uğraşan e, bu sadece ülkelerden e, 7 ülkeden sanatçılarımız olacak. İtalya'dan i̇şte, da Mabat isimli toplu 5 kişi olarak gelecek. İsviçre'den <gülüyor> Davos'u e, Belçika'dan Dona Uyanovuru, İsveç'tenlar İtalya'dan e, Simon. Yani Almanya'dan yani Merve Türkiye'den de. Sadece bir topluluk sadece biz değil farklı topluluklardan da arkadaşlar bize eşlik edecekler. Evet. Koray Taran peki seneler içerisinde bu uluslararası bağlantılarla nasıl bir gelişim gözlemlediğiniz sezonu sorayım size. Şimdi 9 ülkeden evet. sanatçılar burada diyoruz. Bu geçmiş senelerin birikimidir yoksa her sene yeni kampanyalar mı çıkıyor karşımıza? E, bu yıl festivale katılacaklar. İlk defa bu yıl gelecekler. İki festivalimizde bazı konuklarımız e, ikinci defa katılmışlardı. Ya da arkadaşlarını göndermişlerdi. Evet. E, aslında İstanbul İmpro'nun üyeleri 2004 yılından beri e, çeşitli festivallerde, Ama Avrupa'da ve Asya'da yani aynı sene Çin'de ve San Francisco'da iki ayrı festivale, konferansa katılmış bir topluluk. E, Birçok şeyimiz var İstanbul İmpro'nun yani şu anda e, dünya çapında bir topluluk diyebiliriz aslında rahatlıkla. Evet. Ee, şimdi biz de oraya gidiyoruz... ...ve orada ne öğreniyorsak... ...gelip buradaki doğaçlama ortamında... E, ...arkadaşlarımızla... ...aylaşmaya çalışıyoruz. E, festivalimiz büyük bir destekçi olmadan gerçekleşiyor. Yurt dışındaki festivaller... ...şimdi Berlin'deki festival... E, ...hükümet tarafından destekleniyor. E, Hı -hı. Şehir tarafından destekleniyor. Şimdi bazdandılar. De, e, rüşterini ispatlamış durumdılar. Çok önemli festivaller var yurt dışında. Evet. Türkiye'de daha çok yeni, biz ilk defa yapan e, toplulukların içerisindeyiz. 2000 yılında başladı bu serüven. E, dışından daha ettiklerimiz, bizim evlerimizde kalırlar. Beraber yer içeriz. Evet. Sahne üzerindeki paylaşımı da birlikte yaparız. Yani evet. bu, e, diğer hani, tiyatro festivalleri gibi e, bir takım toplulukların oyunlarını e, sahnede sergilerken diğer toplulukların onları izlediği gibi sahne üzerinde her daim farklı formatlar, bilgi fikirli, Sahne üzerinde deneyerek festival, çünkü enerjisi ve seyircinin de e, katılımı ve beklentisi yeni şeyler görmek. Sahne e, üzerinde riske giren ve bu riski seyirciyle birlikte paylaşarak, üstesinden gelerek bütün rüklü anlatı buluşturmak ama bir araya gelen oyuncuları Hı -hı. izlemek seyirci için de çok e, heyecan verici oluyor. Evet, evet. E, her anlamda paylaşım. yani hem sahne üzerinde hem sahne arkasında. Evet, bu arada şimdi yurt dışından gelenler de aslında bir yandan kendi fikirleriyle geliyorlar, değil mi? Bunu burada geliştiriyor tabii oluyorlar. Tabii ki, tabii ki. Yani bizim burada bir takım belirlemiş olduğumuz formatlar var. Hı -hı. E, biz kimilerinde ne yapacağımızı bilmiyoruz ama. Hani doğaçlamada bizim işte bu yıl mesela Olay Rusya'da geçiyor isimli bir oyunumuz vardı. Çehoviyen tarzda doğaçlama. Sevgiyle oyun öncesinde sohbet edip Çehov oyunlarından, öykülerinden, akılların katlarında ne kaldıysa onları paylaşmalarını istiyoruz. Dolayısıyla Çehoviyen bir evrende hikayelerimizi gerçekleştiriyoruz. Hani niye anlatıyorum? Festivaldeki e, oyunlarımıza söyleyecek olursak. Hı hı. Ee, bağışlama paylaşır başlıklı ilk oyunumuzu var çarşamba bu akşamı. Burada yurt dışından giden e, başlama tanıtçıları kendi bildikleri bizim short form olarak söyleyemiz, Türkiye'de genelde birçok başlama topluluğunu oynadığı kısa Hı -hı. oyunlar, televizyonlar ve birçok örneklerini rastlamışsınızdır. Hı -hı. Ee, bu tip oyunları paylaşarak ilk akşam bir hoş geldin e, gecesi olacak. Herkes kendi cebinde ne varsa ya oyuncuları oynatmak üzere kuralları Evet Perşembe günü iki farklı gösterimiz var. Birinci yarıda, ikinci yarıda. Bir Zamanlar isimli. Burada da bizim Tolga Erdoğan'la oluşturduğumuz bir format. Bir Zamanlar. Joseph Campbell'ın hikaye kurgusu olarak, Evrensel Hikaye kurgusunu üzerinden giden bir çalışma. Bu şeyde de seyircimizi, Blondin Heller'i Fransa'dan bir İslam sonatçımızın çizdiği resimleri, seyirci tarafından bu hikaye çemberinin ısırmaklarına, karşılık gelecek bir takım görselleri seyircinin yorumladığı ve oyuncuların da müzikal olarak bir e, uzun bir hikayeyi ortaya koyduğu bir format. Hı hı. Bunu biz gelen arkadaşlarla bu formatı paylaşacağız ve akşam hiçbiri anı Sonra Sonraki diğeri, bu sene hiç oynamadığımız festivalde gelen oyuncularımızla birlikte araştırarak nasıl bir şey çıkartacağımıza dair üzerinde konuşacağımız bir workshop sürecinden sonra da akşamda hikayesini oynayacağımız Intro of Thrones, Winter has just arrived hı hı. Game of Thrones bir bu açılama. Tabii ki biraz daha komedi ve ironik bir şekilde bakılacak bir gösteri olacak. Hı -hı. Bu tip gösterilerde de yine dediğim gibi herkes bu format, bu tip bir evren, yani Game of Thrones'da çok makbet, ekspertif zemin var aynı zamanda. Hı -hı. Hem de aynı Yüzüklerin Efendisi'ndeki gibi kendi içinde bir evren, kendi bir inanılır olan bir hikaye evreni var. Orada bir takım hikayeler e, çıkartacağız. Evet. Sonra Cuma günü e, İsrail'deki e, bir Silent Info, sözsüz bir başlama gösteri gerçekleştirdikten sonra ikinci yarıda daha bir başlama gösterisi olacak. Ki e, festival katılımcılarımız da e, Simon Tani, başlamacılar için bu fon isimli workshop verecek. Bu konusunda uzman kişilerin rehberliğini biz de onlardan öğreneceğiz. Bizi paylaşacağız. Bizi bir gösterisi gerçekleştireceğiz. Cumartesi akşamı da şarkılarım, hikayelerim, her şeyin doğaçlamı olduğu müzikal bir akşam olacak yine kısa kısa parçalarda. Harika. Bütün bu formatlar gelen sanatçılarla birlikte tartışarak, konuşarak ve bilgi paylaşımıyla akşamki formatın çerçevesi çizilerek ne oynanacağı değil, nasıl oynanacağı üzerinden bir mutabakatla sahne üzerinde bir üretim gerçekleştireceğiz. <gülüyor> evet bu arada kadıköyterminal.com web sayfasına da dinleyicilerimizi evet, evet. yönlendirelim. Orada hızlı gibi alabilirler. Evet. E, onu söyleyebiliyor muyuz? Bilmiyorum Lütfen. mektama giriyor mu, girmiyor mu? Buyurun. E, sistem e, elde edebilirler. Evet. E, e, e, e, e. Koray Bey bir de atölyeler kısmı var. İstiyorsanız onu da bir evet. vurgulayalım. Tabii. Bu da önemli bir kısmı evet, ee, çünkü festivalin. Aha, evet çok önemli. Çünkü e, doğaçlamaya ait fazla atölye gerçekleşmiyor. Evet. Çünkü genelde e, bizdeki tiyatro e, sanatçılarının doğaçlama, hani genelde konuştuğumuzda okulda arkadaşlarımız, ve biz bunu okulda yapmıştık gibi bir, bir e, şeyle yaklaşımlar e, yaklaşıyorlar doğaçlama kısmına. Fakat bizim e, yurt dışından gelen doğaçlama sanatçılarımızın Verena Löhner'in e, Physical Improved Body Talk isimli bir atölyesi olacak cuma günü. Burada da işte bedenin sadece sözden öte e, bedensel <gülüyor> anlatım olanaklarının araştırılacağı ve e, Verena Löhner'in peneyimlerini paylaşacağı. ne üzerinde doğaçlama bedenle nasıl Evet. duygu ya da hikaye ifadesi e, anlamında bir atölye çalışması olacak. Bu Hı -hı. küçük salonda olacak. Küçük salon Kırköy Terminal'de gerçekleşen festivalinde destekçilerinden aynı zamanda. Hı -hı. Bahariye Caddesi'nde veriyorum. E, e, aynı gün Kırköy Terminal'de Amir Atman'ın What You Can Say Without Words yine sözsüz e, olanaklarımın araştırılacağı başka bir atölye olacak. E, yine cuma günü e, bir atölyemiz daha var. Anders Other Doors diye kariyer matemine sahip bir yıldızın bir kariyer e, yaratmaya dair farklı kapılar nasıl olur? Kısa kısa geçiyorum söyledikleri, e, evet, e, bu bilgiler, bunlarla ilgili bilgileri şeyden tabii koytermian.com sitesinden alabilir. E, Cuma işe geldiğimizde going from point A to C, let the audience do the rest başlıyor bir Mario Gomez iletimde e, Amerika'dan giden. Ee, dostumuzun vereceği bir atölye var. Burada da seyirci katılımını sahne üzerinde nasıl daha aktif kılabiliriz? Hikayenin e, yaratım sürecinde ilgiyi nasıl daha aktif kullanabiliriz? Üzerine bir e, atölye olacak. Ee, evet. 16'sında daha önce de söylemiştim Buffon for Improvisors, Physical Comedy and Clown, fiziksel komedi ve e, payacho tarzı Buffon özel bir e, clown e, hmm. sistemi. Bunun doğaçlama performans içerisinde nasıl ...kullanılabileceğine dair fikirler ve paylaşılacak. Evet. En son da The Pist of Generosity, Dona Yuyana tarafından gerçekleştirilecek. Cuma teşvikinin Kadıköy Terminal sahnesinde. Bu da sahne üzerinde nasıl hikaye yaratırken... Iı, ...banaştırmacı arkadaşlarımızla sahneyi paylaştıklarımızla... ...nasıl daha cömert bir paylaşımda ıı, bulunabiliriz. Nasıl o paylaşımı ve ıı, üretimi gerçek anlamda birlikte gerçekleştirebiliriz üzerimizde... ...advance oyunculara biraz daha... ...bir... ...sangıç... E, e, ...prensiplerini hatırlatacak bir şey oluyor. Bazen çünkü bir şeyleri yaptıkça... ...tekrar işin ADC'sine dönmesi... Evet. ciddi fayda var. Evet. E, deneyimi tekrardan toparlayıp... ...sağlıklı bir bilgiye ulaşmak için. Doğru. Evet bu atölyelere katılmak... ...isteyenler gerçi... ...yaklaştık epey festivale ama... Evet. ...yine Kadıköy Terminal.com'a... Evet. ...başvuruyorlar. Doğru da kadıköyterminal.com'dan iletişime geçebilirler. Çok kısıtlı sayıda katılımcımız. Şu an hala devam ediyor. Evet. Cuma'ya kadar vaktimiz var. Cuma cumartesi yoğun bütün gün e, şeyimiz olacak. E, olacak. Aynı zamanda akşamda Ha Bir de festivalimizin e, en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi her akşam artık partimiz var. Seyizcilerimizle birlikte. <gülüyor> Gideceğimiz bir takım imkanlar var. Özel eğlenceler var. E, bütün bir festivali gerçek anlamda bir karnavala dönüştürmek amacımız şimdiye kadar olduğu gibi. Evet. Bizim gittiğimiz festivallerde, gibi. Evet. Bizi gibi biz seyircilerimizi ve konutumuzu böyle ağırlamak niyetinde. Harika. Evet. Doğaçlama paylaşır sloganıyla bu evet. sene gerçekleşiyor. Dördüncüsü Uluslararası Doğaçlama evet. Tiyatro Festivali İstanbul İnpro'nun sponsorsuz organizasyonu bir kere daha hatırlatmak istedim ben. Büyük bir sponsorumuz evet. yok. Küçük küçük destekçilerimiz evet. var. Evet. Mekanlar şey i̇şte mekanlar olsun işte Ailelerimizin e, <gülüyor> promosyonla alakalı işte bir takım destekleri olsun. Şüphesiz e, Ama evet. hani böyle büyük bir şunun sponsorluğunda gerçekleşen bir... ...çok herkes yapabildiği e, ölçüde ne yapıyorsa öyle bir e, destek sunarak... Evet. E, ...kolektif bir şekilde inşa ediliyor festival. Evet bu ruh da ayrıca çok özel bunu da söylemek lazım. Ee, galiba bunda müthiş getirileri vardır tabii ki <gülüyor> ekonomiye yanısıyla. Evet yenisi. tabii. Şeri özgürleştiriyor. Evet evet. Koray Bey var mı eklemek istediğiniz? Benim soracaklarım bu kadar. Eklemek istediğimiz festivalimizi yalnız bırakmasın. Her türlü dizinin tekrarı var. Her yarışmanın kazananı belli televizyonda. <gülüyor> Bir gün para versinler buna. Gelsinler bizimle paylaşsınlar. Sahnemize, hikayelerimize. Hikayelerimize aktif olarak katılımcı olsunlar. Değiştirsinler, dönüştürsünler. Kendi sözlerini söylesinler istiyoruz.